Evet sevgili öğrenciler, şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Şimdi yukarıda biraz önce okumuş olduğumuz rivayetlerde Ebu Hureyre i̇bn Abbas ve Abdullah i̇bn Ömer'den gelen Hz. Peygamber'in altından mühür yüzüğüne dair bir rivayet grubunu gördük. Tabi şimdi bu rivayet gruplarına baktığımız zaman Orada Hazreti Peygamberin altından mühür yüzüğü yasakladığına dair bir ifade yer almakta ve bu çerçevede de farklı rivayetler tarihleriyle beraber zikredilmektedir. Şimdi şimdi bizlerin görevi şudur. Yani bir hadisçi olarak Hazreti Peygamberin kullanmış olduğu bir eşya, bir malzeme ya da Hz. Peygamber hayatına dair bilgilerin mümkün mertebe en önce ayrıntısına varıncaya kadar tespitini yapmaktır. Bu tespit yapılırken niçin, kimin için, nasıl, neden, nerede ve nasıl sorularını daima sorarak o rivayetin ya da o rivayet gruplarının hangi maksatla söylendiğinin tespitini yapmaktır. Ve ondan sonra ki meydana gelebilecek olan bir takım hükümler ya da iştihatlar artık farklı farklı iştihatların ortaya çıktığını ve bu farklı iştihatların da iştihat yapan kişilerin rivayetleri kabul şartları ya da rivayetlerde aradığı bir takım özellikleri farklı hususiyetlerin çerçevesinde değerlendirildiğinde aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. İşte farklı mesleklerin yani farklı fakir mesleklerin aynı konuda farklı hususlara, daha doğrusu farklı iştahatlara varmaları ya da belli konularda bazı noktalarda birleşmeleri bu rivayetlerin tespitiyle alakalı ve rivayetlerin kabulüyle alakalı hususlardır. Ancak biz bu derste bu derste bir fıkul hadis konusundan ziyade Hazreti Peygamber'in bir konuyla alakalı yapmış olduğu fiil ya da eylemlerin arka planda görme durumunda olmamız gerekiyor. Yani mümkün mertebe tarafsız ve objektif bir çerçevede rivayetlerin, ilgili rivayetlerin bütün tarihlerini, bütün versiyonlarını enine boyuna tespitini yapıp o çerçevede bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Şimdi okuyacağımız metin, okuyacağımız metin bir mezhebin imamının yani Şafii mezhebine mensup olan Nevevi'nin e, hadisler çerçevesinde zikrettiği hadisler çerçevesinde ya da mevcut olan hadisler çerçevesinde ortaya koymuş olduğu ya da ortaya konulan bir hükmün e, durumunu eee biz bizatiy vermekten ibarettir. Şimdi babu tahrimi khatemiz zehbi al-ricali ve naskh makamının ibahatihi fi evvel-i İslam. Şimdi lütfen burayı e, şimdi bundan sonra anlatacaklarımı e, deyim yerindeyse tam can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. Dinlemeyen arkadaşlar da muhakkak e, anlatacaklarımı çok dikkatli bir şekilde takip etsinler. Etsinler bunu artık feysinizden mi paylaşıyorsunuz? Feys grubunuzdan var. Bunu muhakkak takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bu önemli bir konu. Hangi açıdan önemli bir konu? E, bilgilerdeki eksiklik İster istemez e, eksik bilgilere yönelik olarak ortaya çıkartılan bazı fıkhi sonuçların da nihayetinde eksik olmasına ya da yanlış anlaşılmasına vesile olabiliyor. Şimdi buradaki hüküm nedir? Hepinizin çok iyi bildiği, yani öteden beri, küçüklükten beri, imam hatipten beri bilebildiği, bildiği ya da size sunulan, anlatılan nedir? Hatemizde hep kaba tabirle kabaca altın yüzüğün Tahrimine dair yani haramlığına dair bir konu. Kimin için? Alerrican. Erkeklere altın yüzüğün haramlığı. Tabi burada Hatem ifadesini biraz sonra anlatmaya çalışacağım. Salt anlamda bir halka yüzük ya da bir e, şimdiki algıladığımız şekliyle bir nişan yüzüğü tarzındaki bir yüzük olarak değil bir mühür yüzük olarak düşünmemiz gerekir. Ve devam ediyor. وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ اِبَاحَةِهِ فِي اَوْوَلِ الْاِسْلَامِ İslam'ın başlangıcında Bakınız buradaki ifadeyi lütfen dikkat ediniz. İslam'ın başlangıcında e, mübahlığının da daha sonra da nesledilmesi. Dolayısıyla İslam'ın başlangıcında bu e, mübahtı ama daha sonra da Hazreti Peygamber bunu erkeklere haram kıldı şeklindeki bir bab başlığı var. Şimdi buradan şuradaki metinden bağımsız olarak Size daha sonra kaynağını vereceğim bir ve e, kitap var, daha doğrusu küllyat var. O küllyat içerisinden derlenmiş bazı bilgileri size aktarmak istiyorum. Altın yüzük meselesine geldiğimiz zaman. Peygamber Efendimiz'in gönderildiği dönemde, şimdi tarihi bir takım gerçekleri de dikkate almamız gerekiyor. Rivayetlerde geçen ifade ya da beyanların tespitini sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için. Peygamber Efendimiz'in gönderildiği dönemde, Hicaz bölgesinde yüzük kullanıldığı ancak mühürün bilinmediği görülmektedir. Hazreti peygamberin yaşadığı dönem ve bölge daha doğrusu bölge itibarıyla altın yüzük kullanımının ilk defa gündeme gelişi şöyle olmuştur. Biraz önce ona işaret eden bir rivayet okumuştunuz. Hazreti Peygamber istinaa ya istinaa yani bir sipariş verdi. Dünya Hicretin Hicretin 6. senesinde. Şimdi lütfen tarihleri bir yere kaydedin. Hicretin 6. senesi. Yani miradi 627. Tarihin akışını değiştirecek ölçüde soylu bir karara sahne olmuştur. Bu yılda Hazreti Peygamber tarafından devrin büyük diye bilinen devletlerine davetiyeler gönderilmeye başlamıştır. Yani hicretin 6. senesinden itibaren gönderilmeye başlanacak. Ne? Davetiye mektupları. Medine'de yerleşip de devletin kurmasının üzerinden 6 yıl geçmiş oluyordu ki, bakınız 6 yıl geçmiş, yani Hazreti Peygamber'in vefatını 4 yıllar. Peygamber Efendimiz Hicaz bölgesini büyük bir bölümünde bulunan kabileleri İslam devleti bayrağı altında topladıktan sonra artık sıranın devletler arası münasebetlere geldiğini göstermişti. O devrede Hicaz bölgesini çevreleyen yarmadan içinde ve dışında bir hayli devlet hüküm sürüyordu. Yemen'de, Uman'da, Mezopotamya bölgesinde, Suriye'de, Mısır'da ve Habeşistan'da büyük küçü, bir küçüklü devletler vardı. İşte Hazreti Peygamber hicretin 6. senesinde bütün bu komşu devletlere resmi birer yazı yazıp her birini teşkil ettiği heyetlerle göndermek istedi. Tam bu sırada devlet tecrübesi olan bir kısım sahabi bakınız devlet tecrübesi olan bir kısım sahabi bu konuda Hazreti Peygamber'in bir devlet tecrübesi yok. Yani devlet tecrübesi noktasında Hazreti Peygamber böyle bir e, bilgiye sahip değil. Ancak tabii doğrudan mektup yazılıp gönderilmesini Hazreti Peygamber tavsiye ediyor. Ancak devlet tecrübesine sahip olan bir kısım sahabi diyorlar ki Ya Resulallah yabancı devlet reisleri kendilerine gelen yazılar mühürsüz olursa o yazıları kabul etmezler. Tıpkı imzasız yani ıslak imza nasıl ki olmadığı zaman e, mektup ya da resmi bir hüviyet arz etmiyorsa devletler arasındaki münasebetlerde de gelen mektupların altında muhakkak mührün olması gerekir. Onlar böyle mühürsüz yazıları resmi muameleye koymazlar. Boşuna göndermiş oluruz halinde fikirleri ileri sürdüler. Bunun üzerine hemen bir mühür sipariş edildi. Biraz önce okumuş olduğumuz e, rivayetten bir parçadır o. Ve devlet başkanlarına yazılan mektuplar bu mühürle mühürlendikten sonra teşkil edilen elçilerle gönderilirdi. Şimdi dini metinlerde hem yüzük hem de mühür için kullanılan kelime hatemdir. Arapçada hatem tabiri Türkçemizde mühür dediğimiz nesne için kullanılır. Ancak Hazreti Peygamber'in mühür şerifi yüzük biçiminde yaptırıldığı için yani mühür yüzük biçiminde yaptırıldığı içindir ki Hatem kelimesi genellikle yüzük manasında kullanına gelmiştir. Bu yüzden Hatem'in Nebi ifadesini Hazreti Peygamber'in mühür yüzüğü şeklinde anlamak, Hazreti Peygamber'in mühür yüzüğü şeklinde anlamak ve tercüme etmek gerekecektir. Çünkü o hem mühür vazifesi görmekte hem de yüzük olarak kullanılmaktaydı. Ne var ki yüzük maksadıyla değil, mühür amacıyla yapılmıştı. Yani Hazreti Peygamber'in o mührü Yaptırmasının gayesi yüzük kullanmak amacıyla değil mühür için yaptırılmıştır. Yüzük için hadis metinlerinde hatem kelimesinin yerine bazen halka kelimesi kullanılmıştır. Nitekim özel hadis lügat durumundaki garibül hadis kaynakları bu hususla ilgili olarak şu açıklamayı yapmışlardır. Kaşsız yüzüklere fetah, kaşlı yüzüklerde zaten denir demişlerdir. Burada konuyla ilgili değerlendirmelerde hiç üzerinde durulmamış bir nokta işaret edilmesi yerinde olacaktır. Şöyle ki bizim altın yüzük diye ifade ettiğimiz nesne hadis metinlerinde hep hatem-i zeheb, biraz önce gördüğünüz gibi ya da karşınıza görüldüğü üzere Hatemiz hep şeklinde geçer. Türkçe'ye de bu genel bir ifadeyle altın yüzük diye tercüme edilir. Bu konuyla ilgilenenler dikkati her nedense yüzüğün sadece madeni üzerinde teksif etmişlerdir. Halbuki Hz. Peygamber yüzüğü madeninden dolayı altın olduğu için değil, biçiminden dolayı hatem olduğu için yasaklamışlardır. Bu durumda günümüzde kullanılan nişan yüzükleri Hz. Peygamber'in yasakladığı yüzüktür değildir. Türkçemizde bu Hatem türü yüzüklere denen şövalye yüzüğü denmektedir. Nitekim Batı dillerinde de bu muhassa dikkat çekilmiş. Onlar nişan yüzüğüne alyans derken Hatem karşılığı olarak mühür anlamına gelen kaşe kelimesini kullanmış lazım. Yani kaşe kelimesi yine yabancıdır. Yine e, Diyanet Vakfı İslam Suresi'nde de e, Hatem madde başlığı mühür maddesini atfederek bu terminoloji inceliğinde dikkat çekilmiştir. Kaynakların ittifakla lütfen buraya dikkat. Kaynakların ittifakla kaydettiklerine göre Hazreti Peygamberin yaptırdığı ilk yüzüğün madeni altın idi. Bunu biraz önce de gördünüz. Bu bir maksada metni yüzük yaptırılacaksa bunun madenin altın olması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Nitekim Peygamber Efendimizin gönderdiği mektupta hediyelere karşı cömertçe bir hediye ile karşılık veren Habes Necashi'sinin Peygamberi Ekbere elçi vasıtasıyla takdim ettiği hediyelerin arasında bir de altın yüzük, ama katimi zeheb var idi. Hazreti Peygamber bu yüzüğü kızı Zeynep'ten doğma çok sevdiği torunu Muhammed bin Ebu'l-As'ı çağırıp ona yavrum al bunu takın diye vermiştir. İşte İslam'da altın yüzük kullanımının gündeme gelişi ve üzerinde haram bakınız üzerinde haram ve mübah gibi birbirine zıt iki hükmün oluşması, Hazreti Peygamber'in komşu devlet başkanlarına yazmış olduğu mektupları mühürlemek maksadıyla yaptırmış bulunduğu ve kaşına da Muhammed Resulullah hepinizin bildiği gibi Muhammed Resulullah ibaresini kazdırdı. Bu altın mühür yüzükten sonradır. Yani yüzük yüzükle ilgili olarak biri mübah, biri de haram ifadesinin hüküm olarak geçtiği husus bu olaydan sonra meydana gelmiştir. Şöyle ki Resulullah Efendimiz bu altın yüzüğü yaptırıp da parmağına taktıktan sonra kısmen de olsa o rivayete biraz önce değinildi. Asabın büyük çoğunluğu aynen aynen olduğu gibi Hazreti Peygamberin gibi kaşına da Muhammed Resulullah ibaresi kazılmış birer altın yüzük yaptırmışlardır. Yani şimdi Hazreti Peygamber Muhammed Resulullah üzerinde kaşında Muhammed Resulullah olan bir yüzük yaptırıyor. Sipariş veriyor. Madeni altın. Ve bunu diğer sahabe de yani sahabenin çoğunluğu da çoğunluğu da altın yüzük olarak altın madeni altın yüzük, altın olan ve kaşında da Muhammed Resulullah yazan sipariş veriyorlar. Ve bunu herkes takıyor. Bu duruma gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Halkı toplayıp bir konuşma yapmıştır. Böylece onlara durumu etraflıca açıklamış ve cemaatin karşısına parmağından bu altın yüzüğü çıkararak biraz önce okuduğunuz artık onu bir daha takmayacağım buyurmuşlardır. Daha sonra mühür olarak kullanacağı yüzüğü tekrar bu sefer gümüşten yaptırmıştır. Halk bu defa da aynen Hazreti Peygamber'inki gibi gümüş yüzük yaptırmışlar ve yine kaşında da Muhammed Resulullah ibaresini kazırmışlardır. Burada bir başka problem daha ortaya çıkmıştır. Hazreti Peygamber yüzüğün kaşındaki Muhammed Rasulullah ibaresini altını çizerek belirtmek gerekiyorsa dini bir maksatla değil, dini bir maksatla değil tamamen resmi siyasi bir işin icrası için yazdırmış ve kazdırmıştır. Yani dini bir maksat yok. O bunun sivil işlerde kullanılmasını istememekte ve resmi sorumluluğu taşımayan kimselerce yüzük yazısız olarak kazdırmasını tasvip etmemektedir. Bu vesile ile halkı toplayarak ikinci bir talimat daha verme durumunda kalmıştır. Yani gümüşten yaptırdığı halde ve üzerine de yine Muhammed Resulullah yazdırdığı halde tekrar insanlar aynı şekilde Muhammed Resulullah olan bir gümüşten yüzük yaptırıp parmaklarına takmışlar. Ve tabi resmi olması gerekirken ve sadece tek bir kişide olması gereken yüzük herkesin parmağında olunca durum artık içi ciddiyetini ortaya koymaya başlamış. Ben gümüşten bir yüzük yaptırıp kaşına da Muhammed Resulullah ifadesini kazdırmıştım. Bundan böyle hiçbir kimse kesinlikle yüzüğün kaşına Aynı ibareyi kazırmasın şeklinde tavsiyelerde bulunur. Şimdi bütün bu kaynaklar yine ilk temel, temel hadis kaynaklarında olduğu gibi geçmektedir. Bunların ayrıntılarını ben size daha sonra vereceğim. Peygamber Efendimizin bu tavrı özellikle resmiyetle ve devlet işi açısından çok iyi değerlendirilmelidir. Zira söz edilen mühür yüzük devletin, tınak içerisinde devletin bir sembolüydü. O Müslümanların iç meselelerini tazim etmede değil, dış siyaset ile resmi iç yazışmaları gerektiren konularda kullanılacaktı. Hz. Peygamber bu yasaklamalarıyla devlet olma ciddiyetinin disiplini sağlamış ve resmiyetle özel hayatı birbirine kesinlikle ayırmış oluyordu. Evet, daha sonra müziğin, daha sonra Hazret Peygamber'de intikal eden bu yüzden başından geçen hadiseler, yani Miras içerisinde işte kimlere intikal ettiğine dair e, bu meselelerde bahsediyor. <gülüyor> Yüzükle ilgili kimlere meslek teşkil eden vesikalara geçmeden önce bu peygamberimizin davranışları karşısında asabın tutumunu ve Hazreti Peygamberin buna karşı tavrını kısaca belirtmek yerinde olacaktır. Bakın şimdi Zaman zaman bunu, e, buna işaret ederim. Çünkü tabi hep sürekli isterseniz haklı olarak hep karşı sorularla e, soruyorsunuz ama bunun da cevabı zaten bizim temel temel kaynaklarda, rivayetlerde topladığınız zaman görürsünüz. Şimdi şu, Özellikle şuna bakmanız gerekiyor. Şimdi Hz. Peygamber'in bütün tavır ve davranışlarını bütün tavır ve davranışlarını sözlerini anlayan kimler, algılayan kimler? Elbette ki sahabe-i kiram. Yani sahabe şimdi sahabe bir hepsi aynı e, tek tipli bir düşünceye, tek tipli bir anlayışa, tek tipli bir algıya sahip değiller. Her birinin farklı farklı yapıları var. Farklı algı biçimleri var, farklı anlayış biçimleri var, farklı tavırları var vesaire vesaire. Dolayısıyla ee, bütün bu bilgilerin e, biz kimden alıyoruz? Sahabeden alıyoruz. Dolayısıyla sahabenin bu konudaki tavır ve tutumlarına şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Yukarıdan beri serini tespit etmeye çalıştığımız yüzük hadisesi hicretin 6. yılında vuku bulmuştur. Bu Hazreti Peygamberin vefatının takriben 4 yıl öncesine ve İslamiyet'in başlangıcından 19 yıl sonrasına rastlayan bir tarihtir. Bu müddet içerisinde tarihe asap veya sahabe sıfatıyla geçen ideal bir nesil yetişmiş, sosyal seviye ve kültürler açısından oldukça ancak arz eden, ancak Resulullah'a Resulullah bağlılıkları, muhabbetleri, imanları uğrundaki fedakarlıkları ve bir merkezi cazibeye kendilerini kaptırmaları bakımından yek vücut bir varlık gösteren bu nesil gerçekten anlatılması güç bir ruh hali sergilemektedirler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in müminlere en güzel örnek olma olarak vasıfla tanıttığı için de davranış mükemmelliğinin zirve noktasında bulunan Hazreti Peygamber, çevre tarafından çok hassas bir kamera gibi tanınmakta değim yerindeyse ve yapılan tespitleri kendi hayatlarına uygulanmaktadır. Yani tamamen bir taklit e, yöntemiyle Hazreti Peygamber ne yaparsa ağırlıklı olarak o şekilde davranmışlardır. Nedir? İttiba. İttibaya uymak, tabi olmak, peşinden gitmek, kendisini örnek edinmek anlamına gelir. Her davranışta olduğu gibi bu uyma, peşinden gitme, örnek gitme meselesinde de aşırılıklara kaçıldığı veya isabetsiz yorumlar yapıldığı olmaktadır. Bunların önüne geçmek ise çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Yani Hazreti Peygamber tarafından dahi geçilmesi mümkün değildir. Hadis metinler içinde Hazreti Peygamber'in üzen bu aşırı örneklerine ve bunlara karşı Resulullah Efendimiz'in gösterdiği tepkilerle dair bir hayli vesika, yani rivayet malzemesi bulunmaktadır. Ve bununla ilgili e, oldukça farklı vesikalar burada yer alıyor. Şöyle söyleyeyim, her bir sahabinin bilgisi ve görgüsüne göre e, durumlar e, bize kadar intikal etmiştir. Ya da o dönemde ya da o dönemden sonraki insanlara, Farklı şekillerde e, nakledile gelmiştir. Şimdi Hazreti Peygamber mühür vazifesi görmek üzere Kaşın'a Muhammed Resulullah ibaresini yazdırıp Yüzük şekli yaptırdı bu altın mühür yüzüğü parmağına takınca asab kamuoyunda aynen Peygamber'in yaptığı gibi bir altın mühür yüzük yaptırmak şeklinde bir dalgalanma olmuştur. Hadis ilminin Hazreti Ebu durumunda olan Buhari İlgili hadisi yerleştirdiği bölümün alt başlığını yani bab başlığında Hazreti Peygamber'in fiillerine aynen uymak babı, durum tespit ya o bab başlığında bir durum tespiti yapan bir başlık koyuyor. Bab-ül iktidara bi efal nebi şeklinde ifade geçmekte. Gerçekten bu hali hadisleri yorumlamadaki dehasını burada göstermiş, peygamberimizin yaptığına aynen uyma çabası gösterme, ashab-ı kiramın övgüye layık soylu bir tavrıdır. Ne var ki Hazreti Peygamber onların bu, mühür yüzük konusundaki davranışlarını tasvip etmeyerek buna karşı iki türlü tavır koymuştur. 1. Peygamberimiz ilk defa yaptırmış olduğu mühür yüzük gibi herkesin aynen altı yüzük yaptırmaya kalkışması Hz. Peygamber'i endişelendirmiştir. Endişesi bunun dini bir mecburiyet gibi, telakki, dini bir mecburiyet gibi bunun altını çizmek gerekiyor. Telakki edilmesinden dolayıdır. Halbuki o yüzük resmi işlerde kullanılmak üzere yaptırılmış, meselenin dini bir mecburiyet gibi telakki edilmesinin sakıncası bu durumun ümmete altın yüzük takılmak sünnettir gibi, bakın altın yüzük takılmak sünnettir gibi çok ağır bir külfet getireceğinden kaynaklanmaktadır. Gerek o devirdeki Müslüman nesile, gerekse kıyamete kadar gelecek olan Muhammed ümmetine ağır bir mali yük getirme kaygısı Hz. Peygamber'e hemen karşı tavır almaya sevk etmiştir. Hz. Peygamber'in altın yüzeye karşı almış olduğu tavır tamamen dini maksatlıdır. Bakınız karşı tavır dini maksatlı. Ama Hz. Peygamber'in yaptırmış olduğu mühür dini maksatlı değil, siyasi ve resmi maksatlıdır. İki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sahabesine karşı takındığı tavır dinidir. Rus'taki yorumlarda ileri sürü iktisat sevdiler ise amacı değil, sonucu ifade eder. İkinci olarak Hazreti Peygamber ikinci defa mühür yüzüğünü gümüşten yaptırıp takınca asap yine aynı yolu tutmuşlardır. Onların bu aynen uyma duygularını karartmak istemeyen Soru almıştınız ya. Kıretmek istemeyen Hazreti Peygamber bu defa onların yüzüklerine karışmamış. Fakat demiş ki hiç olmazsa kaşındaki Muhammed Resulullah ibaresini kesinlikle yazılmayın diye uyarda bulmuştur. Bu ikinci yasan amacı ise resmiyeti riayeti sağlamaktır. Bugün Hazreti Peygamberi ve onun hadislerini yorumlarken benzeri isabetsizlikler hep görüle gelmektedir. İşte işin arka planı yani yüzüğün haram kırılmasının arka planında, daha doğrusu haram demeyelim, yasaklanmasının arka planında niçin haram denilmesini diyorum. Onunla ilgili biraz sonra e, belirteceğimin e, şey olarak bir vesike olarak e, yasaklanmasının sebebi budur. Dolayısıyla da arka plan okunmadan e, sebebi vurup dediğimiz meselelere dikkat etmeden, Nihayetine bir bakıldığı, meseleye bakıldığı zaman daha farklı yöntemlerin yer aldığı, yani Hazreti Peygamber'in bu konudaki aldığı tavrı daima dikkatlerden uzak tutmamamız gerekiyor. Yani buna dikkate almazsa olduğu gibi her şey farklı şekillerde algılanabilir. Şimdi mesela ilk dönem kaynaklarında şöyle bir ifade geçer: İbn-i Ebi Şeybe'nin, i̇bn Ebi Şeybe biliyorsunuz aynı zamanda Buharin'in de hocasıdır. Ve iyi bir ehli hadis savunucusudur. Hatta deyim yerinde ise Ebu Hanife'ye karşı bab başlıklarında bizzat isim zikrederek karşı çıkan bir hadis alimidir. Orada bab başlıklarında kesinlikle mesela e, Yüzüğün e, yasaklandığı e, rivayetleri zikretmeden önce bab başlığında şu ifade kullanılır. Bab men kerehe Hatemezzeheb O bu bab altında Hazreti Peygamberin yürüsü yasakladığı dajjibayt'ler alt alta sıralar. Daha sonra daha sonra genel kısımda ise rahhasa fihi. Bakınız ibareyle lütfen dikkat ediniz. rahhasa yani ruhsat. Bu konuda ruhsat verenlerin nakatikleri rivayetler şeklinde Hazreti Peygamberin bizzat kendisinin kendi eliyle verdiği ve pek çok en azından 10 küsür sahabinin parmağında altın yüzük olduğuna dair rivayetler ve bu konudaki farklı varyantlar alt alta sıralanmıştır. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman, buradan bakıldığı zaman haramlıktan ziyade haram kelimesinden ziyade ilk dönem kaynaklarda, ilk dönem hadis kaynaklarından söylüyorum. Bakıldığı zaman haram kelimesi yerine kevih kelimesi yani hoş görmeme, hoş karşılama kavramı yer almakta ve bunun karşısında da ruhsat dediğimiz yani mübah olan kısımda zikredilmektedir. Peki bunun karşısında e, Hz. Peygamber'in asabının aynı şekilde yasak dediğimiz rivayet de nakleden sahabilerin de e, parmaklarında Hz. Peygamber'in vefatından sonra e, yer alan yasak e, oldukça bol var yani bol rivayet var. Şimdi o rivayetleri tabi ben delleyip toplayıp zaten barman şu anda yanında olmadığı için daha doğrusu unuttuğum için ben daha sonra bu bilgileri, bu rivayetleri kaynaklarıyla beraber ben size işte sistematikle hepsi odan alacaksınız. Şimdi Hazreti Peygamber'in e, bir, konuda, bir konuyla ilgili e, biraz önce şey demiştim. Hazreti Peygamber'den e, dinleyenler, Hazreti Peygamber'i görenler biraz da algısına göre ya da yaklaşımına göre e, durumlar e, farklı şekillerde hüküm icra edilmektedir. Yani haramlık kavramı ya da haram olmama kavramı biraz da sahabenin algısından da kaynaklanmaktadır. E, yasak ifadesini ebedi ve haram olarak algılayanlar da var. Onun geçici bir süre ya da belli maksatlarla yasaklandığı şekilde algılanlar da vardır. Dolayısıyla farklı sahabilerden farklı şekillerde hükümler bize kadar rivayet edilmiştir, intikal edilmiştir. Şimdi kısaca şunu da söyleyeyim. Altın yüzüğü yasaklayan rivayetler var. Bizim hadis kitaplarımızda, hadis kaynaklarımızda bunun karşılığında da, bunun karşılığında da biraz önce ifade ettiğim gibi altın yüzüğün e, parmaklarında e, ama Muhammed Resulullah yazmayan sadece kaşlı olan, kaşlı dediğimiz çovalı tarzı olan e, yüzüklerde bulunmaktadır kimler tarafından? Hazreti Peygamber e, ashabı tarafından da kullanılmaktadır. Hazreti Peygamber'in gerek erkeklere gerekse Ehl-i Beyt'in ki orada Ehl-i Beyt özel bir yerde vardır. Mesela Hz Ali'den gelen bir rivayette e, kendilerine yasaklananlar arasında altın yüzükten bahsedilmektedir. Mutlaka kalan altın yüzükten. Ama kendisi şunu ifade etmektedir. Eee Bunlar bize yasak. Ancak bu saydıklarım, bu saydıklarım size yasak değildir. Çünkü orada ehl-i beytin belirli bir alanda koruma altına, bir başka ifadeyle, e, başkalarının önüne koruma ortasında Oldukça hassas bir konumda zikredilmeleri gerekiyor. Şimdi de asat neslinden altı yüzük takılan kimselerle ilgili vesikalara şöyle kısaca bir değinelim. Önce tabii kronik açtan e, rivayetlere bakmamız gerekiyor. Yani rivayetlerin geçtiğinden öncelik kronik olarak sıraladığınız zaman e, nasıl bir değişimi dönüşüme ya da algıya sebep olduğuna dair bilgiyi de böylece görmüş olacaksınız. i̇bn saat. Sa'd Refah Tarih Hicri 230 Et-Tabakatul Kübra isimli eser vardır. Aynı zamanda Buhari'nin kendisinden bol bol e, istifade ettiği bir kaynaktır. Bununla beraber hem muhaddis hem de tarihçi özelliğine sahip olan Muhammed bin İsmail el bukhari yani bizim el bukhari ki tarihi 256. Her iki tarihinde yani et-Tarihul Kebir ve et-Tarihul Sagir et-Tarihul Kebir ve et-Tarihul Sagir isimli eserinde şöyle bir rivayet nakletmektedir. Musab bin Sa'd şöyle demiştir. Ben Talha Saat Saat ne bir vakkas ve Suheyp Süheyb-i Rumi diye bilinir. Süheybin parmağında altın yüzük gördüm. Kaynaklarını okuyayım. Buhari, Et-Tarihun Kebir. Cilt ve sayfanın numaraları dedim bunların ayrıntılarını daha net bir şekilde severeceğim. Et-Tarih-i Sagir yine Buhari'nin Tarih-i Sagir isimli eserinden. İbn-i Saad'ın tabakatül kübrasından, Tahavini şerh manil asarından ve İbn-i Şeybe'nin el-musannefinden, Musab bin Saad'ın ifadesine göre, Yani Musab bin Saad sahabi. Diyor ki ben Talha, Saad bin e, Vevakkas ve Süheyb-i Rumi'nin parmağında altın yüzük gördüm. Yine İbn-i Saad, i̇bn Ebi Şeybe ve Buhari bir başka sahabiyle ilgili şöyle bir vesika kaydetmiştir. Hamza bin Ebi Üseyd ve Zübey bin Müzir bin Ebi Üseyd, Ebu Üseyd öldüğü zaman onun parmağından altın yüzük çıkartmışlardır. O yani Ebu Üseyd ehli Bedir'den idi. Yani Bedir'e katılan sahabilerdendir Ahmet bin Hamber de bir başka rivayet nakletmektedir. Bera bin Azip'in azatlığı veya hizmetçisi olan Muhammed bin Malik anlatıyor. Bera bin Azip, bildiğiniz gibi sahabi, ben Bera bin parmağında bir altın yüzük görmüştüm. Çevresindeki insanlar ise ona, lütfen dikkatli dinleyin. Çevresindeki insanlar ise ona, Hazreti Peygamber yasakladığı halde niçin altın yüzük takıyorsun dediklerinde, o şöyle cevap vermiştir. Bir gün peygamber efendimizin huzuru saadetlerinde bulunuyorduk. Önünde bulunan harp esirleriyle ganimet artı ev eşyalarını taksim etmekle meşguldü. Takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bakınız ufak bir sapma farklı şekilde yanlış anlaşılmaya neden, neden olur. Takip belgeleri gönderene kadar. Bera Azib, Azip sahabilerden bir tanesi. Onun hizmetçisi anlatıyor. Mevlası kölesi yani azatlı kölesi diyor ki ben Bera bin Azim'in parmağında bir altın yüzük görmüş, görmüştüm çevresindeki insanlar ise ona niçin Hazreti Peygamber yasakladığı halde Hazreti Peygamber yasakladığı halde niçin altı yüzük takıyorsun dediklerinde o şöyle cevap vermiştir bir gün Peygamber Efendimiz'in huzuru saadetlerinde bulunuyorduk önünde bulunan harp esirleriyle ganimet artığı ev eşyalarını taksim etmekle meşguldu Sonunda kala kala bu yüzük kalmıştı. Parmağındaki altın yüzüğü işaret ediyor. Başını kaldırıp asabına baktı. Sonra gözlerini indirdi. Tekrar başını kaldırıp onları yine gözden geçirdi ve yine önüne baktı. Üçüncü defa tekrar bakışlarını kaldırıp çevresine göz gezirdi. Sonunda da vera biraz yaklaş dedi. Ben de gelip huzurlarına oturdum. Önündeki yüzüğü eline aldı. Bileğinden tutarak şöyle buyurdu lütfen ifadeye dikkat edelim al Allah'ın ve Resulü'nün sana hediyesi olan bu yüzüğü parmağına tak anlaşıldı değil mi Hz. Peygamber Bera bin Azim'i çağırıyor yanına bireyinden tutuyor diyor ki Allah'ın ve Resulünün Sana hediyesi olan Bu yüzüğü parmağına tak Bera hep şöyle derdi Bera bin Azim Şimdi siz benden Ne diye Resulullah'ın bizzat taktığı Bu yüzüğü çıkarmamı istiyorsunuz Kaynakları söyleyeyim arkadaşlar Ahmet bin Hanber'in Hüsnedi Tahavini şerhümanil asarı Heseminin mecma-ı Zaten ondan sonrakiler derleme türü. Burada Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, tahabini, şerr-i muaninin asarında bunlar geçmekte. Bunun daha ayrıntıları, daha farklı kaynaklarda da zikredilmektedir. Devam ediyoruz. Biraz vaktinizi e, çalacağım. Ama ben bunu muhakkak anlatmam gerekiyor. Yani sahabedeki algı, sahabenin farklı şekillerdeki tavırları, ya da Hazreti Peygamber'in farklı zamanlarda, farklı mekanlarda vermiş olduğu bir takım hükümlerin nasıl ve ne şekilde algılandığını size açık ve net bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çünkü biz meselenin tespitini açık ve net bir şekilde sunmamız gerekiyor. Bu, yap, bu yapılmadığı sürece yanlış anlaşılmalar, yanlış daha doğrusu okumalar çerçevesinde Farklı hükümler ortaya koyuyoruz ve insanları gereksiz yere e, olur olmadık takım şeylerle itham etmeye kalkıyoruz. Yine İbn-i Sadr'ın ve i̇bn Ebi kaydettiği bir başka e, rivayette de yine Bera bin Azib ile ilgilidir. Buna göre tabiimden Ebu Sefer diyor ki ben Bera bin Azib'in parmağında altın yüzlük gördüm demiştir. Taberani, Vefat Tarihi 360. Onun kaydettiği ayrı bir vesikada ise beraber aralarında beraber azibin olduğu beş sahabinin daha daha altın yüzük kullandığı, kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre Cemil bin Zeyd şöyle demiş. Ben Hazreti Peygamber'in asabından beş kişinin 5 kişinin altın yüzük taktığını gördüm. Bunlar Zeyd bin Cariye, Zeyd bin Erkam Bıra bin Azib, Sıkı durun, Enes bin Malik ve Abdullah bin Yezid'dir. Kaynağımız neresi? Taberani El-Müce-Mülkebir. Devam ediyorum. Hazreti Peygamber vefat etmiş, vefat etmiş diyorum, vefat etmiş. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra sahabenin e, daha sonraki durumlardır bunlar. Ve sahabenin karşılaştığı olayların naklidir. bir kaydettiği bir haberde de yine başka bir sahabenin altın yüzük taktığını bildirmektedir. Yahya bin Said bin As'ın verdiği habere göre Said bin az öldürüldüğünde parmağında altın yüzük bulunmaktaydı. Yine İbni Nebi Şerben'in tabirin e, nesnesinde Simad bin Halb'in Halbuki Atfen verdiği bir haberde şöyle denilmektedir. Ben Cabir, Cabir bin Semure'nin parmağında altın yüzük gördüm. Yine ben İkrime bin Ebi Cehil'in parmağında da altın yüzük gördüm. Bir başka sahabi Huzeyfe'nin, yine İbnebi Şeyben'in, İbnebi Şeyben'in Şeyben musannefine bakarsanız, orada açık ve net bir şekilde bunları görürsünüz. Asaptan Huzeyfe'nin parmağında altın yüzük vardı. kaşıda Kaşı da Yakut taşından idi. Bakınız, madeni altında ama, Taşında Muhammed Resulullah yazmıyordu, Yakut'tu. Aynı kaynak sahabe ismi vermeden bir başka vesika daha kaydetmektedir ki bu asap arasında altın yüzük takan bir hayli şahıs bulunduğunu göstermektedir. Talha bin Ubeydullah'ı gören bir kimse 6 veya 7 sahabi adı söyleyerek bunların altın yüzük takındıklarını ifade etmiştir. Kaynak şey Birşeyben'in Musannefi. Bu duruma göre bu sahabi isimlerin isimleri, bu sahabisinler şunlar. Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Süheyb bin Rümi, Ebu Üseit Es Saidi, Berabe bin Azib. Aynı zamanda bu Berabe bin Azib lütfen buna dikkat edelim. Aynı zamanda bu Berabe bin Azib nehi hadisini, nehi hadisini Hazreti Peygamber bize yedi şey yasakladı, gel de izin verdi şeklinde başlayan Meşhur rivayetinde sahabi rabilerindendir. Bıra bin Azib. başka kim lazım? Enes bin Malik, Zeyd bin Erkan, Zeyd bin Cariye, Abdullah bin Yezid el-Hutami, Said bin Az, Huzeyfe bin Yaman, İkne bin Ebi Cehil, Cabir bin Semure. Toplam 13 kişi. Hazreti Peygamber'in e seçkin ashabından olan bu zatların kısaca kimliklerinin belirtilmesine bakıldığı zaman herhalde kimse bunların nasıl ve ne şekilde bir hayat yaşam tarzı suyduklarını herhalde kimse itiraz edemez. Et-Tarihul Kebir, Et-Tarihul Sahir'den tuttunuz da İbn-i Ebi Ahmet bin Hanbel'in müsnedine, Taberani'nin mucemlerine varıncaya kadar, Tahavir-i şehir asarına varıncaya kadar, bütün bu rivayetleri, bütün tarihi bilgi ve belgeleri açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Yani yasak ya da yasaklanan şeyin arka planını okumak ya da bunu görmek, bunun tespitini yapmak dediğim gibi bu konuda bizim görevimizdir. Bunun daha fazla ayrıntılarını tabii zamanımız eldermediği için anlatmaya da sunma imkanına sahip değilim. Ama en azından şunun bilinmesine fayda var zannedildiği şekliyle Hazreti Peygamber'in yasaklamasının gayesinin ne e, ne olup olmadığının arka planını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Resmi ve devlet merkezinde alınan bir yasak var. Bir de bunun haricinde verilen takım e, özel ruhsatları vardır. Yani özel ruhsatlar derken ruhsatlar olarak veriliyor. Şimdi maden kısmı farklı yani Hazreti Peygamber kastettiği durum biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi farklı usta. Şimdi bakınız tekrar söylüyorum. Bütün bu anlatım çerçevesinde bir hüküm icra etmek. Bu haramdır, bu helaldir, bu mubatı, bu şudur, budur meselesi değil. Bu ifade edilen e, fıkhi hükümlerin farklı sahabiler tarafından farklı şekilde algılandığı daha ayrıntılı bir şekilde okuyacağınız o kadar çok bir şey var ki Rivayetler var ki alıklandığı farklı şekillerde bakınız diyor ki Hazreti Peygamber yasakladığı halde sen bunun için parmağına takıyorsun. Ama Berabi Nazim aynı zamanda yasak rivayetin nakleden sahibiler arasında yer alır. Hazreti Peygamber kendisine altın yüzüğü takmasını emretmiş. Daha doğrusu hazineden e, işte, ganiyet dağıtım esnasında bunu al bizzat kendi elleriyle parmağına takmış ve bunu Allah ve sana hediyesiz demiş. Bu ne zaman olmuş? Tekrar dediğim gibi bu yasak hadisinden ya da yasak olayından sonra gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla bütün bunlar çerçevesinden meselelere bakmamız gerekiyor. Ee, inceleyip sıkı okumak gerekiyor ve mesele daima bu çerçeveden daha ayrıntılı ve arka plan okumalarıyla halledilmesi gerekiyor. Şimdi işin fıkıhı boyutu farklı. Siz dersiniz ki bu yasaklanmıştır. Tamam amin. Ama bunun mutlak anlamda e, e, ebedi kavramsal çerçevede bir haramlılıktan ziyade bir yasak söz konusu olduğunu, e, belli maksatlarla, belli amaçlarla yasaklandığının da rivayetler çerçevesinde, bakınız rivayetler çerçevesinde diyorum, yasaklandığını da ayan beyan sizin tarafımızdan bilinmesi gerekiyor. Tabii bütün bunların hiçbirisini ben kendi kafamdan uydurmuş değilim. Hiçbirisini kendi kafamdan uydurmuş değilim. Bütün bunların tamamını nihayetinde temel asli kaynaklarımızdan derlenmiş, toplanmış, bir araya getirilmiş ve belli bir sıralamaya göre tabi tutulmuş olan rivayetlerden hareket ederek veriyoruz. Biraz önce demiştim İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefine ki ilk dönem tasnif döneminin altın çağı olan bir dönemdir. O dönemde yazılmış olan musannef yazılı olan BAP başlıklarındaki BAP başlıkları aynı zamanda bir fıkhi hükmü icra eder, ifade eder. O fıkhi hükümlerde ne vardır? Ee, o döneminde aynı, aynı zamanda bir anlayışını da yansıtır. Kimler tarafından işte o kim e, hangi düşünceye sahipse. İşte bunların başında da hikm bir Birşeyfenin Musa'nın geliyor. Orada haram kavramı yerine mesela bab men demektedir. Menkereh edemektedir. Diğer tarafta da ruhsat vardır. Eğer bir konuda ruhsatlık varsa Orada zaten en azından usulde herhalde görmüşsünüzdür. Eğer bir konuda e, ruhsat ya da bir ayrıntı, bir izin söz konusu ise ebedi ve haramlıktan vesaire buna dair takım çevirden e, bahsedilmez derler. Ama dediğim gibi ben o işin o kısmına, o boyutuna girmiyorum. Mesela burada tahrim meselesi değil, hatem-i zihet meselesinin e, o e, rivayetlerde nasıl ve ne şekilde geçtiğinin tespitini yapmak ve bu konuda sizi bilgilendirmem ibarettir. Evet, bu e, şimdi şerhede inşallah gelecek dersde devam ederiz. Zaten çok fazla sadece bir e, çerçevesini e, okuyacağız. Yani usul ya da yöntemini Nebüv'in ortaya koymuş olduğu yöntemi belirleme açısından hem de gözlerinizde e, ve Kulaklarınızda aşinoluk kazansın diye. İnşallah bu hafta bir aksilik olmazsa e, telafi olarak e, birinci ders birinci dersi yapılmadığı için tabi ilk açıldığı e, şeyde tarihte yani bu dönemin ilk dersinde olmadığı için bunu telafi edeceğiz. İnşallah bu hafta e, tersi olmazsa bu hafta içerisinde bu telafi edeceğiz. Yani gelecek derste Kaldığım Bab-ı Tahrim ve Hatem-i Zeheb rical kısmından itibaren okumaya başlayacağız. Abi elbette haklısınız. Şu andan itibaren epey bir soru var biriktir kafanızda. Ee, i̇nşallah onları. dediğim gibi ben burada fakir hüküm noktasında değil en azından bu konularla alakalı bilgileri e, bizim temel kaynaklarımızdan asli temel kaynaklarımızdan bizzat e, website üzerinden görmek suretiyle bilgi sahibi olmanızdır ve bu konuda bilgilendirilmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz de bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Şimdi Evet. Dediğim gibi epey sorularınız olmuştu tabii. Kafanızda var e, o soruları. Dediğim gibi burada fıkhi anlamda bir yok haramdır, yok mübahtır vesaire ziyade niçin haram görülmüştür? Sahabe tarafından girdi? Niçin haram sayılmıştır? Ya da yasak kavramı nasıl e, yani belli bir süre ya da belli bir amaçtan dolayı yasaklanan bir şey nasıl haram olarak terakki edilmiştir? Bunun arka plan nedir? Bu konuyla ilgili bilgileri dediğim gibi ben vermeye çalıştım. İşin diğer kısmı yani fıkhi boyutunu artık siz kime sorarsanız sorun. Beni ilgilendiğinizden mi? Şimdi ben o konuya da girecek olsam bu sefer diğer kısımlar boşta kalmış olur. Evet. Bugünkü dersimizde burada burada erdi. Umarım bu dersin bu şey kısmı yani şu anda metinde geçmeyen ama canlı yayın canlı ders esnasında aktarmış olduğum bilgilerden diğer arkadaşlarınız da takip etsinler muhakkak, takip etmeleri gerekiyor. Tekrar şunu söyleyeyim ben. Sadece şu ekranda gördüğünüz metinler değil. Aynı zamanda ekranın, metinlerin haricinde de, metinlerin haricinde de ders esnasındaki bir takım bizim size sunmuş olduğumuz bilgilerden de o bilgilerdeki bazı hususlardan da aynı devre, eşit derecede sorumlu olduğunuzu muhakkak bilmeniz gerekiyor bu anlamda. Muhakkak sadece belge olarak değil, bu anlamda kayıt da bir belge olarak düşünüldüğü için bunu bu çerçevede değerlenmemiz gerekiyor. Kısmen bunların bir kısmı metin olarak size sadece kaynaklara bakabilmenin açısından verilecek. Evet. Tekrar hepinize e, tabii saat 10.00 oldu. Hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.